1917 numaralı konu, Süraka bin Malik'in Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir'i yakalamaktan alıkonması, Süraka bin Malik, üç kere fal oku çekti ve her seferinde de fal okları çıkmaması gerektiğini söyledi, fakat o Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir'i yakalamak için Mekke'den çıktı, Hazreti Peygamber'e yaklaşınca, Hazreti Peygamber dua etti ve Süraka'nın atının ayakları kuma saplandı, Süraka, ey Muhammed, Allah'a yalvar, atımı kurtarsın ben de seni görmemiş gibi geriye döneyim, dedi. Hazreti Peygamber, Ya Rab, eğer doğru söylüyorsa onu kurtar, diye dua etti ve atı kurtuldu.